111, numaralı konu, Hz. Peygamber'in sefer halinde bedevileri İslam'a davet etmesi, evet, Resulullah ile beraber bir seferdeydik, bir bedevi geldi, Resulullah'a yaklaştığında ona nereye gittiğini sordu, o da Resulullah'a ailesinin yanına gittiğini söyledi, bunun üzerine Hz. Peygamber sana hayırlı bir şey teklif edeyim mi, dedi, bedevi o nedir, diye sordu, Hazreti Peygamber, Allah'tan başka ilah olmadığını, Allah'ın bir olduğunu, ortağı olmadığını, Muhammed'in de Allah'ı kulu ve Rasulü olduğunu kabul edecek ve şahitlik yapacaksın, dedi, Bedevi bunun doğru olduğuna dair bir delil var mıdır, dedi, Hazreti Peygamber evet, şu ağaç, dedi ve ağacı çağırdı, ağaç tam derenin kıyısında bulunuyordu, ağaç yeri yara yara Hz. Peygamber'e doğru geldi, yanında durdu, Hazreti Peygamber ağaca böyle olduğuna şehadet eder misin, diye üç defa sordu, ağaç da Rasulullah'ın dediği gibi şehadet etti ve sonra da eski yerine döndü, bunun üzerine Bedevi, kavmime gideyim, bana tabi olurlarsa sana getiririm, aksi takdirde ben sana gelirim, seninle beraber olurum, dedi.